Evet, düşünüyorum da, batılı insan gerçekten de deccale ibadet etme sarhoşluğuna kaptırmıştır kendini. Nice zamandan beri bütün safiyetini kaybetmiş, doğayla olan bütün içsel bağlarını koparmış bulunmaktadır. Hayat onun için bir muammadır artık. Alabildiğine şüphecidir. Kendi kardeşine bile güvenmemektedir. Yapayalnızdır. Hiçbir şeyini hiç kimseyle paylaşamamaktadır. Ve bu yalnızlık ıssızlık içinde yok olmaması için hayata maddi ve harici vasıtalarla hakim olmaya çalışması gerekmektedir. Yaşayan bir varlık olma olgusu tek başına içsel bir güven vermemektedir ona artık. Bu güveni sağlamak için her an acılar içinde yeni bir mücadelenin içine atılması gerekmektedir. Çünkü metafizik doğrultusunu elden kaçırmış ve onsuz yapmaya karar vermiştir batılı. Bu durumda kendini artık durmadan yeni cansız ve mekanik dayanaklar türetmek zorundadır. O umutsuz ve öfkeli teknoloji düşkünlüğünün temelinde bu yatmaktadır. Her gün yeni yeni makinalar türetmekte ve onları kendi varoluş kavgasına sokmak için her birine kendi ruhundan bir şeyler katmaktadır. Ve onlar da bu kavga içinde üzerlerine düşeni yapmaktadırlar. Ama onu her gün yeni yeni ihtiyaçların, Yeni susuzlukların, yeni yeni tehlikelerin ve yeni korkuların kıskacına sokarak, kendine yeni sığınaklar, yeni dayanaklar bulmak zorunda bırakarak. Böylece batılı insanın ruhu, her gün biraz daha güçlenen, biraz daha cüretli, biraz daha fantastik bir nitelik kazanan makinaların kolları arasında kendini kaybetmekte ve bir üreteç olarak insan hayatını zenginleştirmesi beklenen makina, gerçek amacından saparak, Kendi başına buyruk bir tanrı, kemirici, yoksullaştırıcı, çelik kaslı bir molok, Fenikelilerin ve Kenanların taptıkları bir tanrı, haline gelmektedir. Bu doymak bilmez tanrının rahipleri ve havarileri, modern teknolojik gelişmenin, sadece bilgi savurganlığının değil, aynı zamanda ruhi yoksulluğun, manevi umutsuzluğun da eseri olduğunu fark etmez görünüyorlar. Batılı insana, doğaya galebe çalma isteminin nihayet gerçekleştiğini bir zafer edasıyla haykırma cüreti veren büyük maddi ilerlemenin, özünde bir savunma karakteri taşıdığı ve o parlak çehresinin ardında bilinmeyene karşı duyulan onulmaz bir korkunun gizli olduğu bilmezlikten geliniyor. Batı medeniyeti, insanın tensel ve toplumsal ihtiyaçlarıyla ruhsal özlemleri arasında ahenkte bir denge kuramamıştır. Geleneksel, dinsel yetiğini terk etmiş, fakat bunun yerine, kuramsal düzeyde olsa bile, aklın ve duyunun isterlerine uygun, ahlaki bir sistem çıkaramamıştır kendi bağrından. Eğitim alanında olanca ilerlemelerine rağmen, insanın, kurnaz demagogların köpürte köpürde pompaladıkları en ucuz sloganların bile kurbanı olmaya hazır budala bir varlık, yığınsal bir birim olmasını önleyememiştir. Organizasyon tekniği bir güzel sanat kimliği gösterecek ölçüde geliştirilmiş, fakat batılı uluslar, kendi bilim adamlarının türettiği başedilmez güçlerin kontrolünde tam bir aciz içine sürüklenmişler, görünüşte sınır tanımaz bilimsel olanaklarla el ele, tüm dünyayı tehdit eden kaotik bir evreye gelip dayanmışlardır. Dinsel oryantasyondan, bütünüyle yoksun bulunan, Batılı insan bilimin ona sağladığı büyük imkanlardan ahlaken tutarlı bir hayatın kurulmasında yararlanamamıştır. Kur'an'ın şu ayeti hemen hemen onun durumunu yansıtmaktadır. Onların durumu bir ateş yakan insanın durumuna benzer ki o ateş tam çevresini aydınlatacakken Allah onların aydınlıklarını giderir de karanlıkta görmez bir halde bırakır onları. Saar Dilsiz Ve Kördürler. Bu Yüzden Doğru Yola Dönmezler. Ve Batılılar Körlüğün Verdiği Bir Küstahlıkla Tutup, Kendi Medeniyetlerinin Dünyaya ışığı Ve Mutluluğu Getireceğine inanmaktadırlar. 18. Ve 19. Yüzyıllar Boyunca Hristiyanlığın İncilini Yaymaya Çalıştılar Bütün Dünyaya. Ama Onların Bu Dinsel Coşkuları Öylesine Buz Tutmuş Bir Durumda Ki, Bugün artık dinin sadece yatıştırıcı bir fon müziğinden, gerçek hayat üzerinde hiçbir etkisi olmayan ve onun ancak kıyısında dolaşan bir esintiden başka bir şey olmadığını düşünmektedirler. Ve bugün artık batı tarzı hayatın materyalistik incirini yaymaya çalışmaktadır batılılar. Tüm insan problemlerinin fabrikalarda, laboratuvarlarda, bilgi işlem merkezlerinde, istatistik bürolarında çözümlenebileceğini söyleyen bir dini yaymaya çalışmaktadırlar. Uzun süren bir sessizlikten sonra söze başlayan Şeyh İbni bulahit oluyor. Deccalin ne olduğunu anlaman mı seni İslam'a yaklaştırdı oğlum? Bir bakıma sanırım öyle oldu. Fakat bu sadece son adımdı. Son adım. Evet, seni İslam'a çıkaran yoldan ''Bana daha önce de söz etmiştin. Fakat tam olarak ilk defa ne zaman ve nasıl oldu ki yolunun İslam'a varacağını anladın. Ne zaman oldu bu? Bir düşüneyim. Sanırım bir kış günü Afganistan'daydım. Atımın nalı düşmüştü ve yolumun üzerindeki bir köyden alban tarıyordum. Ve işte o köyde bir adam bana, ''Fakat sen bir Müslümansın, ancak bunun farkında değilsin.'' dedi. Bu olay benim Müslüman olmamdan sekiz ay önce gerçekleşmişti. Herattan Kabil'e doğru gidiyordum. Herattan Kabil'e gidiyordum. Yanımda İbrahim ve bir Afgan jandarması vardı. At üstünde, karlı vadileri hindi kuş dağlarının dolambaçlı geçitlerini aşarak Afganistan'ın içlerine doğru ilerliyorduk. Hava soğuk, kar göz kamaştırıcıydı. Her yanımızda karlı çıplak ve sarp dağlar yükseliyordu. Hüzünlü, Ama yine de nedendir bilinmez, mutlu bir gündü. Hüzünlüydüm. Çünkü birkaç aydır beraber olduğum insanlar, inançlarının onlara verebileceği ışıktan, kudret ve büyüklükten sanki kalın bir perdeyle ayrılmış gibiydiler. Ve mutluydum. Çünkü bu inancın ışığı, kudret ve büyüklüğü, şu çevremizde yükselen karlı tepeler gibi yakındı bana. Uzansam dokunacaktım neredeyse. Atım topallamaya başlamıştı. Yürüdükçe toynağında bir şeyi şangırdıyordu. Nallarından biri yerinden çıkmıştı. Sadece iki çivi tutuyordu çıkan nalı. Yakınlardan nalbant bulabileceğimiz bir köy var mıdır acaba diye sordum Afgan yol arkadaşımıza. Dehzengi köyü bir fersah bile çekmez. Orada bir nalbant var. Hazaracat hakiminin sarayı da o köyde. Ve böylece Dehzengi köyüne doğru ışıyan karlı yolda atımı yormamak için yavaş yavaş ilerledik. Hakim ya da bölge valisi, kısa boylu, neşeli, dost canlısı genç bir adamdı. Mütevazı malikanesinin ıssızlığında bir yabancıyı misafir etmek sevindirmişti onu. Kral Emanullah'ın yakın akrabası olmasına rağmen, kendisi Afganistan'da görüp göreceğim en gösterişsiz, en sade meşrepli adamdı. Kendisiyle iki gün birlikte kalmam için ısrar etti. İkinci günün akşamı mutat üzere zengin bir sofranın başında oturmuş yemek yiyorduk. Biraz sonra elinde üç telli vuduyla bir köylü geldi ve bize destansı şarkılar söylemeye başladı. Peşto dilinde söylüyordu ve ben bu dili anlamıyordum. Ama arada kullandığı farsça sözcükler, hallarla kaplı ılık odanın görünüşüyle, pencereden içeri vuran karın parıltısıyla canlı, sıcak bir uyum sağlıyordu. Hatırladığıma göre şarkı, Davud'un Calut'la kavgasından söz ediyordu. İnancın kaba kuvvete karşı verdiği kavgadan. Çekingen, yumuşak bir sesle başlayıp sonra şiddetli bir coşku yalımıyla yükselerek sonunda bir zafer haykırışıyla biten şarkının sözlerini pek takip edemiyor olsam da konusunu hemen hemen anlıyordum. Şarkı bitince hakim, Davut küçüktü ama imanı büyüktü dedi. Hakimin bu sözlerine şunu eklemekten kendimi alamadım. Ve siz dedim, çokluksunuz, güçlüsünüz belki ama... İmanınız küçük. Ev sahibim şaşkınlık ve utançla baktı bana. Ve ben elimde olmadan söylediğim bu sözü açıklamaya giriştim hemen. Ama yaptığım açıklama bir soru yağmuru biçiminde geliyordu. Nasıl oldu da siz Müslümanlar kendinize duyduğunuz güveni kaybettiniz? O güven ki size bir yüzyıl içinde inancınızı Atlantik sahillerinden Çin'in içlerine kadar yayma imkanını vermişti. Ama şimdi de Bu güveninizi kaybettiğiniz için, batının düşünce ve yaşam tarzına kolayca, direnmeden teslim ediyorsunuz kendinizi. Avrupa cehalet ve barbarlığın karanlığında yüzerken, dünyaya bilim ve sanatın aydınlığını saçan dedelerin torunları olarak sizler, nasıl oluyor da kendi aydın ve ilerici inancınızı kuşanmak cesaretini bulamıyorsunuz içinizde? Ve nasıl oluyor da, Birçok Müslüman ülkede, batının dümen suyunda seyreden bir takım küçük, maskeli kurtarıcılar, bir takım sahte kahramanlar, İslami değerleri toptan yok etmeye yeltendikleri halde, siz, kendi değerlerinden habersiz Müslüman halkların gözünde, Müslüman uyanışının sembolleri haline geliyor.